Nur Aleminin bir anahtarı. Bismihi Subhanewaini Shayin Illa Yusufuhi Hamdi. Assalamu alaykum ve rahmetullahi ve berekatu ebeden bahlınar. Aziz subdet mübarek kardeşlerim. Öbeleri Medrese Tüz Zehra erkenlerinin arzularıyla verilen bir dersin bir hülasasını sizlere de söylemeyi münasip gördük. O dersin mevzuu da umum kainat mevcudatı hesabına niyaz gecesinde ahir-i ve netice-i hılkata âlem, Peygamber aleyhissalâtu vesselâm, huzur-u ilâhîde, nev beşerin belki umum zihayat, belki umum mahlukat namına selam yerinde, et-tahiyyâtu el-mübârıkâtu es-salâvâtu demesi ve içinde bir kümbi mana bulunduğundan bütün ümmet her gün çok defa namazlarında zikretmesiyle ve ehl-i iman içinde, her bir mertebe sahibinin bir hissesi içinde bulunduğu ve bundan evvel hüvelikyesinin haşhesinde radyo vasıtasıyla hava unsurunun harika mucizeat kudreti göstermesi cihetinde kalbe ifrar edildi ki bir ehli iman ebedi bir saadette dünya kadar bir mülkü bakiyi netice verecek bu kısacık ömrü dinleyide ettiği ibadette bir külli ibadet adeta kendi hususi dünyasıyla beraber ibadet etmiş gibi, kendi hususi dünyası kadar bir mükafat alacağı işarat-ı Kur'aniyeden anlaşılır diye hüccet Zehra'nın ikinci makamında, ilmi ilahi mevhasında, اتَّحِيَاتُ mübarekat ila ahirin külli manaları ruhuma gelip, öylece et اتَّحِيَاتُ derken, birden hayalime hususi dünyamın dört unsuru olan toprak, su, hava nur unsurları dört külli dil oldular. Her bir din milyarlar hatta trilyonlar, katrilyonlar adedince et-tahiyyatü el-mübârekâtü es kelimelerini lisan-ı hal ile söylüyorlar. Hayalen gördüm. Bu unsurlardan toprak unsuru bir dil olarak bütün zihayatların her biri bir kelime-i zihayat olup et-tahiyyatü derler. Çünkü her bir avuç toprak ekser nebatata saksılık edebilir ve menşe olabilir bir vaziyettedir. O halde her bir avuç toprakta ya bütün beşerin meydana getirdikleri bütün fabrikaların adedince manevi küçücük mityasta fabrikalar her bir avuç toprakta bulunacak. Bu ise hassiz derecede imkansız. Veyahut bir kadir mutlakın hassiz kudreti, nihayetsiz ilmi ve iradesiyle olacak. Demek toprak unsuru bütün eczasıyla ve zerratıyla bu mazhariyet için hadsiz ettahiyatü lillah der. Yani ezelden ebede kadar bütün zihayatların hayat hediyeleri zatı vacib vaci bir vücuda hastır. Sonra, herkesin hususi dünyasındaki gibi, benim de hususi dünyamın ikinci unsuru olan su unsuru dahi külli bir lisan olarak bütün zerratıyla hususen zihayatların menşelerine ve yaşamalarına hizmetleri noktalarında trilyonlar, katrilyonlar adı edince el-mübarekat, kelime-i mübarekesini lisan-ı hak ile kainatta neşrediyor. Çünkü suyun katrelerinin gördüğü vazifeler hususan lütfelerin ve çekirdeklerin ve tohumların intibahında ve uyanıp vazife-i fütriyelerine olmakta ve gayet acip ve güzel ve harika o küçücük mahlukların ve yavruların büyük ve gayet müntizamlı ve mükemmel vazifelere mashariyetlerini bütün zişura tebrik ile ''Barek Allah'' dediren, rahatsız ''Barek Allah'' maşallah dedirmeye vesile olmaya layık olan o mübareklerin o vaziyetleri, o su unsurunun her bir zerresinin binler aflatun kadar ilmi ve binler hakime lokman kadar hikmeti ve iradesi bulunmak lazımdır. Bu ise suyun zerratı adedince mahaldir. Öyleyse, bir Kadir Zülcelal'in ve bir Rahman-ı Rahîm'in hassiz kudret ve rahmet ve hikmet ve iradesiyle o mübareklerin o hassiz mucizatı mazhariyetleri cihetinde bütün o mübarekler adedince el-mübârekâtu kelimesini külliyetiyle söylediklerinden bütün mahlukat namına miras gecesinde neticeyi i hırkata âlem olan Peygamberimiz Aleyhissalatü Vesselam, El-Mübârekâtü demiş. Yani bütün bu medar-ı tebrik ve maşallah ve bârekallah dedilen bütün hâletler ve sanatlar, Zat-ı Zülcelal'in kudretine mahsus olduğundan, bütün o hadsiz El-Mübârekâtü Cenab-ı Hakk'a huzuru ile hediye ediyor. Sonra, herkesin hususi dünyasındaki hava unsuru dahi bir gün kadar, her bir avuç havadaki her bir zerre, mazhar oldukları sankrallık, ahize ve nakilelik vazifeleri içinde bütün duaları ve salavatları ve ricaları ve ibadetleri ifade eden es Lillah cümlesini lisan halleriyle dedikleri için, hava unsuru külli bir lisan olarak, o hassiz kelimatlarını katrilyonlar, belki kentrilyonlar adedince söyleyerek, saniyelerine, haliplerine takdim ettiklerinden, onların namlarına o külli mana ile Resul-i Ekrem aleyhissalatu vesselam Cenab-ı Hakk'a astalematu lillah diye takdim etmiştir. Yani bütün dualar ve ihtiyaçtan gelen ricalar ve nimetten çıkan şükürler ve ibadetler ve namazlar halık-ı külli şeye mahsustur. Çünkü hüve nüktesinin haşiyesinde denildiği gibi, ya hüve kadar bir avuç havanın her bir zerdesi umun dinleri bilecek ve söyleyenlerin yerlerini görecek ve yakın uzak her şeyi işitecek ve her şiveyi ve her harfin tarzını tam bilecek ve çok işleri beraber şaşırmadan görecek bir kudret mutlaka ve iradeyi tanmaya malik olacak. Bu ise hava zerveleri adedince muhal olmasından elbette ve elbette Şüphesiz ve katli bir suretle o zerrelerin her biri, sani hakimi bütün sıfatıyla gösterip şehadet eder. Adeta küçük bir mityasta, alemin büyük şehadeti kadar şehadetleri vardır. Demek zerratı havaiye adedince salavatları ifade eden Miracı Ahmedi'de aleyhissalatü vesselam, as-salavat-u lillah denilmiştir. Sonra, At-Tayyibatü kilime e söylendiği vakit birden nar ile nur unsuru, yani hararetli ve hararetsiz maddi ve manevi nur unsuru bir külli dil olarak, hadsiz ve nihayetsiz bir surette, lisan hal ile, hadsiz dillerle Hatta tayyibatü diyor. Yani bütün güzel sözler, güzel manalar, harika güzel cemaller, ve bütün kainatın yüzünde cemalleri görünen ezeli Esma-i İslam'ın cilveleri ve başta enbiyalar, evliyalar, asfiyalar olarak bütün ehli imanın imanları ile kainatın ve mahlukatın görünen güzellikleri ve ehli imanın imanlarından neshet eden güzel sözler, hamdler, şükürler, tezgitler, tehliller, tesbihler, tekbirler İleyhi yes'adul kerimut gayib Güzel sözler ona yükselir. Sırrı ile arş-ı azam tarafına giden o kelimat-ı tayyibeleri ve dünyanın üç adet yüzünden gayet güzel olan Esma-ı İlahiye'ye aynalık eden birinci yüzündeki hassiz güzellikler, tayyibeler ve dünyanın ahiret tarlası olan ikinci yüzündeki hassiz hasenatlar, hayırlar ve manevi meyveler ve güzellikler tamamıyla ezel ebes sultanı Kadir-i Zülcelal'e mahsustur diye, nar ve nur unsurunun bu külli diliyle, bu külli ubudiyeti, mabud Zülcelal'e takdim etmek manasında olarak, fahir aynat Ke Aynat Aleyhisselatü Vesselam, umum mahlukat hesabına, Ad-Kayyibatülillah demiş, çünkü maddi ve manevi nur unsuru, mazhar oldukları vazifelerinin umumu hem beraber, hem ayrı ayrı, zat-ı vacib bir vücuda işaret ve şehadet ettikleri milyarlar numuneleri var. Evet, nur ve nar unsuru, toprak, hava ve ma unsurları gibi gayet kat'i ve bedihi ve zaruri bir surette ve numunelerle gösteriyor ki, bütün esbab yalnız bir perdedir. Bütün icatlar ve tesirler Zat-ı kadir Çünkü nur aynen vücut ve hayat gibi, kudret-i ilahiyenin perdesiz, bizzat mübaşeretine layık olmasından, esbab-ı zahiri hiçbir cihetle perde olmadığından, vahiliyet içinde ehadiyeti gösterir. Gayet iyi ve küçük bir vazifede, külli ve geniş bir delil ehadiyeti işaret eder ki, hüve nübdesi, haşiyeleriyle bunu gayet kısaca ispat ediyor. İşte milyarlar numunelerinden, iki küçük numunesinden birisi. Manevi nurun, ilim suretinde beşerin kafasında cilvesinin bir cüz'isi, tırnak kadar kuvvetli hafızaya malik bir adamın kafasında 90 kitabın kelimatı yazılmış ve 3 ayda her günde 3 saat meşgul olarak hafızasının sayfasının yalnız o kısmını ancak tamam edebilmiş. Aynı adam 80 sene önünde gördüğü ve işittiği ve merakını tahrik eden ve ona hoş gelen manaları ve kelimeleri ve suretleri ve safları oturnak kadar kuvve hafızanın sayfasında istediği vakitte müracaat edip... ...bir büyük kütüphane kadar bütün mahfuzatının aynı şeylerini orada... ...bütün istediklerini mevcut ve muntazam yazılmış ve dizilmiş görüyor. İşte bu tırnak kadar kuvve hafızanın... bahri umman gibi bir müsati ve güneş gibi bir ihatalı nuru... ...ve bir ziyai manevisi ve zemin yüzü kadar geniş sayfaları olmazsa bu hal olamaz... Bu ise yüzbinler derece muhal, muhal içinde ve imkansız olduğundan elbette ve elbette bu küçücük tırnak kadar hafıza, leh mahfuz bir sahife kadar ve kudreti olan azim-i mutlakın ilim ve hikmet ve kudretiyle, o leh mahfuzun bir numunesini beşerin kafasında halk eylemesine kutsi bir eder. İkinci cüzi ve küçücük bir numunesi elektriktir. Bir adam... Elektrik lambasının acık vaziyetini tetkik etmiş. Bakıyor ki, yüzer düğmelerdeki ve merkezlerdeki ve demir ve ip tellerdeki zerkeler ve maddeler camit, şuursuz, hareketsiz oldukları halde yalnız gayet iyi bir temas neticesinde 10 kilometre yeri dolduran karanlık hal gider ve yerini yarım saniyede dolduran bir dur vücuda gelir. Bu gözle görünen karanlığın birden kaybolması, ve yine gözle görünen o zulmet kadar nurun vücuda gelmesi elbette bir hayal değil. Ya o temas eden cami şuursuz zerreler, hassiz bir kuvveti ve bir nuru kendilerinde taşımakla beraber, birden yüz kilometre yerlere elini uzatıp, karanlığı süpürüp, temizleyip nurları dolduracak. Bu ise bütün şeytanlar ve dinsizler, maddiyunlar toplansalar bunu bir sofas kabul ettiremezler. Haşiye, yalnız aldatmak için bazı derin ve ehemmiyetli hakikatlara bir isim takıp, dünya o hakikat anlaşılmış gibi adileştiriyorlar. Mesela bu elektrik kuvvetiymiş deyip, o ince ve derin hakikatı ehemmiyetsiz yapıp adi gösteriyorlar. Halbuki kudretin o mucizesinin hikmetleri iki sayfayla ancak ifade edildiği halde, bir tek isim takmakla o hakikatı ve o külli hikmeti gizleyip, gayet küçük ve basit bir perdesini yerine ikame ederek o mucizeli eseri kör kuvvete ve serseri tesadüfe ve mevhum tabiata ispat edip Ebu Cehil'den daha ekel bir dereceye düşüyorlar. İşte irade ilahiyenin namuslarının unvanları olan adetullah kanunlarının birisine beşer aczinden mahiyetini bilemediği o kanunun mahiyetine elektrik namını verip henvirdeki harika mucize kudreti adileştirmekle ve malum bir şeymiş gibi elektrik kuvveti diye bir isim takmakla bunun gibi çok harikulade mucizatı ı kudret-i ilahiyeyi cahilana adileştiriyorlar. Veyahut bütün kainata hükmü geçen ve bütün nurlar onun nur isminden teyiz alan ve nurun nur ve halikun nur ve müdebbirun nur olan Kadir-i ve allâmul huyûbun, ve alîm-i kudretiyle ve hikmetiyle olacak. İşte bu iki numune kıyasen hassiz numuneler var. İşte, اَتْطَيِّبَاتُ Bütün kainattaki nurları, güzellikleri, tayyibeleri ve kelimat-ı tayyibeleri ve hayırları ve kemalakları Zat-ı Zülcelal'e nur unsuru diliyle kainat takdim ettiği gibi neticeyi i kainat ve sebebi fılkıt-ı alem olan Muhammed Aleyhisselatü Vesselam dahi namlarına mebus olduğu kainattaki bütün mevcudat hesabına, miraç gecesinde o külli mana ile At-tayyibatü Lillah demiş. Resul-i Aleyhisselatü Vesselam bi adedi i enam bu dört kelimat cemileyi selam yerinde söyledikten sonra Risale-i Nur'da izah edildiği gibi Cenab-ı Hak Esselamu Aleyke İbih'en Nebi demesiyle bütün ümmeti öyle diyeceklerini işaret ve manevi emir ve ferman ve kabul hükmünde mukabele etmiş, birden Peygamber Esselamu Aleyna ve Alâ salihin demekle, o kutsi selamı hem kendine hem ümmetine hem bütün kendinden evvelki emsallerine tahmin edip, külli ve umumi bir selam suretinde gösterip, bütün mahlukatın mev'usu olması noktasında onlara da o selamı teşvil etmiş, Ümmeti ise her namazda selamu aleyke eyyühen nebi'' demeleri o selam-ı ilahideki emir ve ferman'a bir imtisaldir. Hem ona karşı biat etmektir ve her gün biatını yani memuriyetini kabul ve getirdiği fermanlara itaatlerini tecdit ve kazelemektir. Hem risaletini bir tebriktir hem onun alemi İslam her gün bu kelime ile onun getirdiği saadeti ebediyel müjdesire karşı bir teşekkürdür. Evet, her insan kendi vücudunun mahvolmasıyla müteellim olduğu gibi hanesinin harap olmasıyla da elem çekiyor. Ve vatanının bozulmasıyla gayet müteessir oluyor. Ahbabının kirak ve vefatıyla derinden derine kalbi acıyor. Dünya kadar büyük, haslı hususi dünyasının zaval, vetirat ve ahirde tamamen mahvolmasını düşünmesi manevi bir cehennem gibi ruhunu ve vicdanını yandırıyor. İşte aklı başında her bir adam ruhsuz, harpsiz, akılsız olmamak şartıyla bilecektir. muhammed Arabi Aleyhisselatü Vesselam'ın miraç gecesinde gözüyle gördüğü saadet ebediyenin müjdesini ve ahl-i imanın cennetteki hayat-ı beşaretini ve insanın alakadar olduğu sevdiklerinin mahvolmadıklarını olmadıklarını, ve onların zevallerinden sonra yine görüşmelerinin muhakkak olacağının gayet sürurlu manevi hediyesine karşı, umum alemi İslam her gün çok defa, Esselamu Aleyke Eyühen dediği gibi, onun da getirdiği hediye maneviyesiyle, hem kainat sayfaları ve tabakaları mektubat-ı samadaniye olmasına, hem mahlukatın hakiki kıymetleri ve kemalatları onun risaletiyle tezahür etmesine mukabil. Bütün mahlukat manen, ''Esselamu aleyke eyyühen bu meskut hakikatın lisanı da derler. Ve ümmet mabeyninde şair İslamiye'den olan birbirine ''Esselamu Aleyküm demeleri sünnet olması, bu büyük hakikatın şuası olmasındandır. Elbaki ve elbaki sayıd-ı nübsi Bismillahirrahmanirrahim Esselamu Aleykum ve Rahmetullahi ve Berekatuhu Ebeden Daima Aziz Sıddık Kardeşlerim Evvelen 80 sene bir manevi ömür baki kazandıran Şuhur-i Ve Mübarek Kutsi Gecelerinizi Ve Leyley-i Ve Leyley-i Miracınızı Ve Leyley-i Beratınızı ve leyle kabirinizi ruhu canımızla tebrik ve her bir nurcunun manevi kazançları ve duaları umum kardeşleri hakkında makbuliyetini rahmet ilahiyeden rica ve hizmet-i nuriyede muvaffakiyetinizi tebrik ederiz. Saniyen, tesemmür vesilesiyle misyan mutlak hastalığının musibeti benim hakkında bir nimet ve merhamet hükmüne ve bazı hakikatın keşfene bir anahtar olduğunu bana çok acımamak için haber veriyorum. Fakat yine duanızı ruhu canımla rica ediyorum. Evet şimdi Siracı'nın nur başındaki münacatı okudum. Ülfet ve adet ve yetmesatlık perdeleri altında çok harika gizleniyor gizleniyordur. Bilhassa ehl-i gaflet ve ehl tabiat ve felsefenin dinsiz kısmı bu adetullah kanunlarının perdesi altında çok mucizatı hüdret-i ilahiyeyi görmeyip Dağ gibi bir hakikatı zerre gibi bir adi esbabı isnat eder, yükletir. Kadir-i Mutlak'ın her şeydeki marifet yolunu sebz Ondaki nimetleri ter olup görmeyerek şükür ve ham kapısını kapıyorlar. Mesela bir tek kelimeyi aynı anda milyon, belki milyar kelime olarak cilvi-i kudret sahife-i havada istinsah ettiği gibi İleyh-i Yes'adul kelim Güzel sözler ona yükselir. Ayetin remziyle, her i her kelimeyi ta gibi bütün küreyi havada birden adeta zamansız kalem-i kudretle istinsah edildiği gibi manevi ve makbul hakikatların bir yazar bozar tahtası hükmünde olan küreyi havada kudretin açık bir mucizesinin zaman Adem'den beri ülfet perdesi altında ahlakiat nazarım nazarında saklandığı gibi şimdi zâriyonomı verdikleri aynı hakikatla sabit olmuş ki İçinde hassiz bir ilim ve hikmet ve irade bulunan gayr mütenahi bir kudret ezeliyenin cilvesi her zerre-i havai de hazır ve nazırdır ki hassiz ayrı ayrı kelimeler her bir zerre-i havai'nin küçücük kulağına girip incecik dilinden çıktığı halde karışmıyor, bozulmuyor, şaşılmıyor. Demek bütün esbat toplansa tek bir zerrenin bu vazife-i fıtriyesindeki cilveyi, kudret-i hiçbir cihette yapamadığı ve bu her zerrenin hassiz ince küçük kulağında ve dilinde gayet harika sanata hiçbir cihette hiçbir parmak karışmadığı için ehli dalalet ve ehli gaflet ülfet, adet, yetme yetmesaklık perdesiyle saklayıp, adi bir isim takıp muvakkat kendilerini aldatıyorlar. Mesela 14. sözün Zeyne'nin haşiyesinde denildiği gibi pek çok mucizatlı bir usta bir tırnak kadar bir odun parçasından yüz okka muhtelif taamları yüz arşın muhtelif kumaşları yapsa bir adam o odun parçasını gösterip dese bu işler tabii ve tesadüfi olarak bundan olmuş o ustanın harika sanatlarını hünerlerini içe indirse ne derece bir hamakat ve dalalette bir hurafet ve hezeyan olduğu gibi aynen öyle de çam ve incir ağacı gibi binler harika kazan kazammın neden bir muzih kudreti, nohut gibi iki çekirdeği gösterik. bunlar bundan olmuş demek, veya küre havayı bir konferans meydanı ve zemin yüzünü bir dershane ve bir mektebi bir irfan hükmüne getiren ve hassız nimetleri kazammın neden ve hassız şükürlerle mukabele etmek lazımken ve beşerin saadet ebediyesindeki ihsanat ilahiyenin bir muaccan numunesi, ve hiçbir şüpheyi bırakmayan ve doğrudan doğruya hazineyi rahmetten ihsan edilen bir hediye-i rahmâniyeye radyo hediye namını takmakla, bu elektrik ve havanın temel temelvücatı namını vermekle, o yüz bin nimetlere küfran perdesini çekmek, aynen o gibi. Maddiyunların ve en balaletin hassiz bir divanelikleridir ki, hadsiz bir cinayet olup, hassiz bir azaba onları müstahak eder. Başkiye bu kelime de büyük bir hakikat hazinesinin anahtarını işaret var. İşte kardeşlerim, hakikaten bugün Sirajul Nur'un başındaki münacatı hassik niyetiyle okudum. Kuvve-i hafızam tam söndüğü için birden o münacatın hakikatlarına karşı dünya 80 yaşında iken yeni dünyaya gelmişim gibi, birden ülfet ve adetleri bilmiyor gibi o malum adetler perde olmadı. Kemal şevkle tam istifade edip okudum, pek harika gördüm ve anladım ki, gizli düşmanlarımız bir kısım resmi memurları aldatıp, Sirac-ı Nur'un ahirini bahane ederek, müsaderesine, yani başındaki münacatın intişar etmemesine çalıştıklarına kanaatim geldi. Rehberdeki güve nüttesi gibi bu münacat da, Sirac-ı Nur'a, dinsizler tarafından hücumunun bir sebebidir. Salihsen, Size bütün ruhu canımızla müjde veriyoruz ki, nurculardaki tam ihlas ve hakiki sadakat ve sarsılmaz kesanlık vesilesiyle başımıza gelen bütün musibetler, hizmet-i imaniyemiz noktasında büyük nimetlere çevrilmiş ve perde altında hatır ve hayale gelmeyen nurun kutuatları oluyor. Mesela Isparta'dan buraya, yani İstanbul'a mahkemeye gelmekliğim için yüz banknot, otomobile mecburiyetle verildi. Sizi temin ediyorum ki yalnız bu meselede ve yalnız rehbere ait ve yalnız benim şahsıma ait meydana gelen ve gelmeye başlayan netice-i hizmete 2000 bin banknot verseydim yine huzur sayacaktım. Umuma ait neticeleri de buna piyas edesin elbaki el bâti ve muhtaç hasta kardeşiniz Said Nursi, nur aleminin bir anahtarının bir hâşiyesi, bu nur anahtarının radyo bahsine dair iki üniversiteli ile bir gün hareket etmekte olan, hiçbir telle bağlı bulunmayan bir otomobilde bulunan radyo ile uzakta bir Mevli'yi de şerif dinliyorduk. O iki nurcu üniversitelilere, dedim, nur da dahi hayat vücut gibi doğrudan doğruya, kudret-i ilahiyenin perdesiz tecellisi bedahetle göründüğüne bir delil budur ki, Şimdi bu makinacıktaki tırnak kadar bir hava, manevi az bir nur. Yalnız bu mevlütten gelen kelimeleri dinler, söyler değil. Belki binler, milyonlar kelimeleri aynı anda dinler, söyler ki. Binler istasyondaki ayrı ayrı kelimeleri şimdiki işittiğimiz kelimeler gibi işitir ve işittirebilir, bize söyleyebilir. Demek en cüz'i, en külli olur. Hem o küçücük parçacık hava küre hava kadar vazife görür, en küçük, en büyük küre hava kadar büyür. Eğer cilve kudret-i verilmezse, öyle acık bir hurafeli tesad olur ki, hiçbir hayale gelmez, bir şey zıddına inkılab muhal olduğundan, böyle binden derece en cüzi, zıddı olan en kümbi olmak, en küçük, en büyük olmak, en camit, cahil, şuursuz, aciz, en muhtedir. ...en dirayetli ve iradetli ve şuurlu olmak lazım gelir ki... ...güzel tezat ve muhaller ve hurafetler içinde... ...emsali bulunmaz bir hurafedir. Demek bilmedahe, kudret-i ezeliyenin bir cillesidir Ve o cilveyi küre havada umumen temsil eden... ...bu gelen hadis-i şerifin meali gösteriyor şöyle ki... ...bir melaike var, 40 bin başı var. Her başında 40 bin dil var. Her bir dilde 40 bin tesbihat yapıyor... 64 trilyon tesbihat aynı anda söylüyor. Demek küre Hava bu melaike gibidir. Yani bu melaikenin tesbihatı ad edince, her Kerime-i e, hava sayfasında yazılıyor. küre Hava diyor ki, bu hadis benden veya bana nezarete memur melekten haber veriyor. Çünkü insandaki bütün konuşmalar vesair bütün hassis sesler, karışmaları içinde karıştırılmadan, tam hurufatıyla, ...ve söyleyenlerin şiveleriyle, müntaz sesleriyle söylenmek gösterir ki... ...külli bir suurla yapılan bu iş, yalnız tekbir zerrenin vazifesi... ...ne bana, yani küre havaya ve ne de bütün esbaba verilmesi hiçbir ciheti imkanı yok. Demek her yerde hazır, nazır, ehadiyet cillesiyle... ...ve içinde ihatalı bir irade, muhit bir ilim bulunan bir kudret-i ezeliyenin cillesidir... Buna milyonlar şahitlerinden biri sıfatıyla. 13. sözde Hikmet-i ile Hikmet-i Felsefeyi muvazene baksın denilmiş olan meselenin meali budur ki felsefe insanıye gayet harikulade mucizatı kudret-i ilahiyenin mucizatı rahmeti üstüne adiyat perdesi çeker. O adiyat altındaki vaftaniyet delillerini ve o harika nimetlerini görmüyor, göstermiyor. Fakat adetten kuruç etmiş, hususi bazı cüciyatı görür, ehemmiyet verir. Mesela, kırkati ı insaniyedeki kudret mucizelerini görmüyor, ehemmiyet vermiyor. Fakat kaideden çıkmış iki başlı, üç ayaklı bir insanı görüp, istiyarat ve velveleli hayretle nazarı dikkati celbeder. Külli, umumi mucizatı adet perdesinde saklar. Cüz'i ve kanundan çıkmış ve taifesinden ayrılmış maddeleri medarı ibret yapar. Hem mesela, hayvandan, insandan, yavruların pek harika, pek mucizatlı aşelerini adil görüp ehemmiyet vermiyor. Fakat bir vakit Amerika'da, bir gazetenin neşrettiği gibi, taifesinden çıkmış, milletinden ayrılmış, denizin dibine girmiş bir böceğin, bir yeşil yaprak rızık olarak ağzına verilmesini gören balıkçılar ağlamışlar, şahşaha ile ilan etmişler. Halbuki en cüz'i bir yavruda, Memedeki ab-ı gibi riskinde, onun gibi binler mucizatı rahmet ve ihsan var. Felsefeyi beşeriye görmüyor ki şükretsin. O rahman tanısın, şükürle mukabele etsin. İşte, hikmet-i Kur'an'ı ye, o adiyat terdesini yırtar. O külli, umumi, harika mucizeleri ve fevkalade nimetleri beşere ders verir, Allah'a tanıttırır. Külli şükür namına, ubudiyete sevk eder. İşte, tersete Beşeriye'nin en acip, en antika hatasından birisi de şudur ki, cüz-i ihtiyarisi ve iradesi, en zahir ve küçük fiili olan söylemeye kafi gelmiyor, icat edemiyor. Yalnız havayı harflerin mahrecine satıyor Bu cüz-i kesb ile Cenab-ı Hak onun o kesbine binaen o kelimatı halk eder. Havaya da binler nüsha yazar. Bu kadar icattan insanın el kısa olduğu halde, bütün esbab-ı aciz kaldıkları bir harika külli mucizat kudrete beşer icadı namını vermek ne kadar büyük bir kata olduğunu zerre kadar şuuru bulunan anlar. İşte bunun bir misali. Yüz bin harikaları kazanmın eden bir kanun ilahi, beşerin istifadesine vesile olmak için bir teşfiyat, yani fiili dualarına bir nevi kabul hükmünde bir ilham-ı ilahiyle, keşf olan radyo ile, Beşer istifadesine vesile olan bir çare, acizi mutlak bir insana, ha, radyoyu filan keşaf icat etti ve elektrik kuvvetini buldu ve bazı keşiflerde beşerin kafasını okumak için bir madde icat etmeye çalışıyorlar. Evet, Cenab-ı Hak bu kanunatı, insana lazım ve layık her şey içinde halk etmiş bir misafirhanedir. Ziyafetler nevinde, bazı zaman ve asırlarda Gizli kalmış nimetlerini duayı fiili olan, telahub efkardan ileri gelen tıharriyat neticesinde ellerini ihsan eder. Buna karşı şükretmek lazım gelirken, bir küfrane nimet nevinden, adi, aciz bir insanın icadı, hünerin nazarıyla bakıp, sonra o külli bir şuur ve ilim ve irade ve rahmet ve ihsanın neticesi olan o harikaları unutturup, yalnız ince bir perdesini gösterip, şuursuz tesadüfe, tabiata ve camit maddelere havale edip, ahseni i takvimde olan insaniyetin mahiyetine zıt bir cehli mutlak kapısını açmaktır. Öyleyse, وَفِي كُنْ لُشَيْءِ اِنَّهُ, تَدُلُّ عَلَى أَنَّهُ Her bir şeyde, onun bir olduğuna delalet eden bir ayet vardır. Büstuduyla, mahlukata, manay harfiyle bakmak elzemdir ki, insan, insan olsun. Subhanakallah ilm elena illama alimtena inneke antal alim hakil Seni her türlü nüksandan tenzih ederiz. senin bize öğrettiğinden başka bildiğimiz yoktur sen her şeyi hakkıyla bilir her işi hikmetle yaparsın Bismillah Subhanahu wa taala wa alim alim wa alim alim wa alim Öbeler bugünlerde Sûre-i Ankabutta, mesele: "Ladîne min Allah'tan başka dostlar edinenlerin hali, kendisine ağ öğren örümceğe benzer. Halbuki evlerin en türlü örümcek yuvasıdır. Eğer bilmiş olsan Ayetini okurken. Birden şiddetli bir vehim geldi ki, en zayıf hane örümceğin hanesidir. Allah şerit yapanlar paraza bilseler, yani imana gelmeyen Kureşlu esaaları eğer bilseler manasında olan bu ayetin belagatına münasip bir vaziyet görülmedi. Birden aynı zamanda Zülfikar'ı Mucizat-ı Ahmediye'yi için açtım. Birden satırlar nazarına ilişti. Birinci hafise, Manevi tevatür derecesinde bir şöhretle Resul-i Ekrem Vesselam Ebu Bek'e Sıddık ile küffarın tazikinden kurtulmak için tahassül ettikleri gâr Hira'nın kapısında iki vedetçi gibi iki güvercinin gelip beklemeleri ve örümcek dahi perdedar gibi harika bir tarzda kalın bir ağ ah ile mağara kapısını örtmesidir. Hatta Rü'esai Kureşten Resul-i Ekrem Vesselam'ın eliyle Gazbe-i Bedir'de öldürülen Übey İbni Halep mağaraya bakmış. Arkadaşları demişler mağaraya girelim. O demiş nasıl girelim? Burada bir ağ görüyorum ki Muhammed tevellüt etmeden bu ağ yapılmış gibidir. Birden bu ayet-i kerimenin iki harfinde yani harflerinde bir mucize gördüm ki benim vehmin yerine yüksek bir mema-i icaz bildim. Şöyle ki Sur-i Ankebut Mekke'de nazil olduğu için Kureyş'in imana gelmeyen reisleri peygambere aleyhissalatu vesselam suikast edeceklerimi ve o suikastın içinde en zayıf ve en küçük bir hayvan olan bir örümcek o reislerin o şiddetli hücumlarına karşı mukabele edip galebe edecek. Yani örümceğin hanesi olan ağ en zayıf bir terde iken o kuvvetli reisleri mağlup edeceğini göstermekle ayet diyor ki en zayıf bir hayvana mağlup olacaklarını. Faraza bilseydiler bu cinayete ve bu su-i teşebbüs etmeyeceklerdi. İşte, فَلْ يَوْمَ نُنَجِّكَ bedenik. Bugün senin cesedini kurtaracağız. Ayetinde bir kelime bir mucize-i tarihiye gösterildiği gibi. Haşiye, mucizat-ı Kur'an'a ayetiyle, gar olan Firavun'a der, فَلْ يَوْمَ نُنَجِّكَ bedenik. Bugün garp olan cesedine, necat vereceğin, kurtaracağım demesiyle, umum firavunların tenasuf fikrüne binaen cenazelerini mumyalamakla maziden alıp müstakbeldeki ensale i atinin göndermek olan nevd-alud, ibret nurma bir düstur hayatiyelerini ifade etmekle beraber şu asr-ı ahirde o gark olan firavunun aynı cesedi olarak keşfolunan bir beden o mahalli garp denizinden sahile atıldığı gibi Zamanın denizinden asırların mevcelerinin üstünde şu asır sahiline atıldığı gibi, zamanın denizinden asırların mevcelerinin üstünde şu asır sahiline atılacağı mucizane bir işareti gaydiye ifade eder. Haşiyenin haşiyesi. Bu asırda ecnediler aynı firavunun cesedini bulmuşlar. Müzahanelerine götürdükleri ceridelerle düş Mekke'de nazil olan bu surenin de, bu ayetinde görülen renizle Gâr-ı hadisesinde harika bir kurs-i ilahiye ve ihbar-ı gayb bir mucizi-i işaretle bir lem'ay-ı icaz o sureye ankebut namı vermek ve onun ehemmiyetsiz ağına ehemmiyet vermek tam yerinde olur. Bu ayete gelen şüphe ve evhamları esasıyla reddettiğini gördüm. Cenab-ı Hakk'a hassiz şükrettim ki Kur'an'ın surelerinde ve ayetlerinde hatta cümlelerinde ve kelimelerinde de ircaz e lem'aları olduğu gibi harflerinde de vardır bildim. En elbaki, hüvelbaki hasta kardeşiniz sayık nefsiz.